bildiğimiz ekonominin sonu. Figürata Damav ve Bengelputile büyümenin ekonomi politikü üzerine konuşmalar. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. The Growth Vocabulary for a New Era adlı bir kitap. Bunun üzerinde konuşalım diyoruz. Yani büyümeme diye çevireceğiz herhalde değil mi? Yeni bir dönemin. Valla biz genellikle konuşurken büyümeme diye çeviriyoruz ama şimdi... E, tabii büyümeme yani e, iktisadi durgunluk anlamında da bir büyümeme ifade ediyor olabilir. O yüzden biz e, bu fikirle haşır neşir olan Türkiye'li arkadaşlarla konuştuğumuz zaman genellikle planlı ekonomik küçülme ya da planlı ekonomik büyümeme gibi düşünüyoruz. E, kelimeler kullanıyoruz ama o da çok uzun. O yüzden. Evet, hayır, bir de tabii büyümeme deyince insanları da ürkütüyor öyle de bir sakıncası da e, olabilir. Yani o kadar yaygın ki bu büyümeye ve kalkınmaya endekslenmiş, anlaşıldı. Defalarca konuştuk ama terminolojide Aynen. böyle bir e, aslında, problem var herhalde. E, biz iki hafta önceki programda kitabın e, editörlerinden birisiyle zaten röportaj edinmiştik hatırlar. Dinleyenlerde. O zaman da mesela bu e, bu konu e, röportajı da biraz geçti. Sonuçta evet kelime kütücü kelime korkutucu olabiliyor ama birazcık belki de tam oradan e, biraz hani bir soru işareti ve bir e, şey yaratarak yani bir acıtas yaratarak biraz da korkmakta ha, yarar var yani, yani. Ne demek büyümeme yani biraz e, şey provokatif olarak e, olmak ve aslında. E, O röportajda konuşulan şeylerden bir tanesi mutlak anlamda bir iktisadi küçülme yani gayri safi millasının küçülmesi e, illa olsun odur büyümeme değil aslında. Büyümeyi e, sorumsallaştırmak büyümeyi politize etmek, büyüme fikrini işte bu hep konuştuğumuz sorgusuz sualsiz e, istiyoruz dediğin, e, denilen ya da istenen şey gibi önümüze konulan büyüme kalkınmayı istiyor muyuz? Ve bu eğer belli şeyleri, başka şeyleri e, yerine getirmek için bir araç olarak kullanılacaksa ekonomik büyümede, e, yoksullukla mesela mücadele etmek ya da belli e, refah seviyesinin yükseltilmesi gibi yani bunları önümüze amaç olarak alalım. Evet, şunu e, da kırmak lazım. Mesela işsizliğin çözümü büyüme. Evet. Halbuki çok en, basit en biliyoruz çok ki şey Türkiye'nin son... işte. 10-15 yana baktığımız zaman Türkiye büyüyor ama işsizliği %10'lar civarında seyredip duruyor. Ki bu bir sürü başka ülkede de gördüğümüz bir olgu. Dolayısıyla öncelikle büyümeyi niye istiyoruz, nelere cevap verecek, hangi sıkıntıları çözecek bir oradan başlayıp hakikaten... Bunun antidodu büyümek midir? Yoksa başka tür politikalarla istenilen hedeflere ulaşılabilir mi? Örneğin işsizliğin acaba başka bir çözümü yok mudur? Yoksa işsizlik problemi daha yapısal bir problem midir? Büyümeyle de belki de çözülemeyecek bir problem midir? Bütün bunları da belki masaya yatırmakta yarar var. Evet. Evet. Ee, ben... Önce e, bir isterseniz iki hafta önceki röportajda da e, yani biraz konuşulan bazı şeyleri şimdi e, aslında Seriza e, Zaferi ile falan da e, tekrar bir hatırlatmak istiyorum özellikle belki bizim aklımızda kalan ya da benim tekrar etmek istediğim şeyler e, birincisi az önce de söylediğim yani büyümeme fikrini e, bir mutlak anlamda bir ekonomik küçülmedense Ya da aynı şeyi daha az yapmaktansa e, ekonomik ilişkileri e, ve yani sosyoekonomik ilişkileri diyelim e, daha farklı tanımlamak. Yani zaten bir sistem eleştirisinde fikir içinde barındırıyor. Zaten kapitalizmin içinde bir büyümeme, bu, e, bu anlamda bir büyümeme mümkün müdür? E, kapitalizm zaten büyümekten ve sermaye birikiminden geçen bir sistemken... Ee, ...bu vizyon hayatı zaten sistem içinde geçirilebilir mi tartışmaları var literatürde. Birincisi bu. Yani bu kapitalist ekonomik ilişkileri azaltmak... ...yani aynı ilişkiler içinde belli bir ekonomik küçülme değil... ...zaten farklı bir şekilde hmm. yapmak. Daha bir topluluk ekonomisi, daha ekonomiyi demokratikleştirmek vizyonunda taşıyor. İkincisi de şu... E Bu büyümeme hareketi İspanya'da özellikle e, hani formal ya da en formal e, kurumsallaşmış olan hareketin o parçası. Özellikle Research and Degrowth e, araştırma ve büyümeme e, kolektifi etrafında. Onlar Podemos'a mesela 10 tane politika önerisiyle gittiler. Hmm. E, yani siz bir ekonomik program oluştururken büyümeyi e, eleştirmeyi de için içine katmak zorundasınız. Ee, ve bu politika eleştirileri aslında e, tam da yani ne bileyim kapitalist üretim ilişkilerini böyle bir toptan değiştirmeden e, ya da değiştirene kadar diyelim e, yapılabilecek şeyler olduğunu da gösteriyor. Bunlardan ilki e, ki Yunanistan için de geçerli olabilecek olan e, kamu borçlarının e, silinmesi ya da tekrar e, müzakere edilmesi. Yani borcumuzu ödememiz için büyümemiz gerekiyor. En azından şeyini, e, zorunluluğunu ortadan kaldırmak. E, i̇kincisi ki e, bu kitapta da geçiyor. Çalışma saatlerinin azal, yani şimdi bu istihdam demin e, Fikret'in de söylediği istihdam yaratmak için büyümek gerekiyor zorunluluğunu yine. Çok sorgulanmayan ve önümüze konan e, biraz ortadan kaldırmak için de var olan ekonomik e, yapı içinden yani büyümeden... E, illaki büyümeden yani ya da gayri safi milyasla büyümeden istihdam yolları yaratılabilir mi? E, bu açıdan yaptıkları öneri Podemos'a e, iş saatlerinin paylaşılması. Yani iş paylaşılması, work sharing. E, ayrıca bir istihdam ki yani bu sistem içinde üretilen istihdam da güvencesiz ve esnek istihdam oluyor zaten. Yani bu da ayrı bir bahis ama... E, Öncelikle herkese bir e, temel geliri desteği verilerek e, vatandaş, geliri, vatandaş gibi. geliri gibi ki bunun da hesaplaması yapılmış e, yaklaşık 400-450 ila 550 avro gibi bir e, vatandaşlık geliri çok büyük bir vergide yani alınan toplanan vergilerle çok büyük bir e, artış olmadan verilebiliyor <gülüyor> İspanya'da bunun <gülüyor> üzerine bir takım çalışmalar yapmışlar. Artı bunun üzerine e, work sharing yani çalışma saatlerinin herkes için bir kısım azaltılması ama özellikle maaşları daha yüksek olan kesimin e, azaltılarak bir anlamda bir maaş dengesini sağlanması ve e, bu anlamda ve yani o arttığında e, paylaşılarak istihdam yaratılması gibi bir öneri yapmışlar. Bunlar e, Podemos'a. Evet. yapılan Peki Podemos bunları benimsiyor mu? Nedir e, durum? Açıkladıkları ekonomik programda öyle bir benimsemiyorlar aslında. E, yani bu önerilerin içinde şey de var. E, bir hani temel gelir desteği dediğimiz vatandaş gelirinin yanı sıra e, bir azami azami gelir de var. Yani bir gelir e, sadece asgari gelir değil bir azami gelir e, limiti de konması var. Ee, emisyonların ve yani daha doğrusu çevreye, e, ekonominin çevreye verdiği zararın, hmm. belli göstergelerinin, belli limitlerde tutulması da var. Ee, Podemos e, programında yani yok. Açıktan belimsediği bir şey yok. Ama yani bazı yerleri de muğlak bırakmış durumda. O yüzden e, hala umut var diyebiliriz. Hmm. Şimdi belki burada altının çizilmesi gereken Bir nokta da hep böyle etrafında dolaştık. Gelir ve servet dağılımının yeniden düşünülmesi gerektiği. Yani eğer büyüme eksenli bir yapıyı sorgulayacaksak bu sorgulamayı aynı zamanda büyümenin meyveleri kime gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl dağıtılıyor? Bu soruyu da sormamız lazım. Şunu da görmemiz lazım ki yine... Avrupa ve Amerika örneklerine baktığımız zaman hep söylene gelen büyüme sayesinde yoksullukla mücadele edeceğiz, edebiliriz argümanı aslında içi boş bir argüman. Çünkü yine elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki birçok ülke büyüme yaşarken aynı zamanda yoksulluk oranlarını da arttırmış durumda. Yoksulluk Belli bölgelerde daha yoğunlaşmış durumda. Yani dolayısıyla gelir dağılımını bir keresinde ve aynı zamanda servet dağılımını düşünmeden büyümeyi sorgulamak biraz eksik bir iş oluyor. En başta Bengin'in söylediğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Büyümeme şu anki bütün her şey aynı devam etsin. Sadece biraz frene basalım değil. Büyümeme aynı zamanda tüm... Sosyoekonomik, politik ilişkileri tekrar bir gözden geçirmeyi, yeniden, yeniden kurgulamayı yani. gerektiriyor. Ben bir de şeyi de sorayım burada Fikret. Yani e, bu akmasada damlar filan diye adlandırılabileceğimiz trickle down hı hı. hikayesi de burada değil mi? Yani büyürken nasılsa alt, orta ve alt kesim gelirlere de, Bu yansır, o, hep beraber kalkınır, müreffeh oluruz falan anlayışını da içeriyor galiba. Evet, evet. Yani tabii ki. Ee, ama işte belki zaten bu en e, bence büyümenin e, toplumun her kesimi tarafından. Yani belki büyün, bir ekonomik büyüme olduğu zaman buradan birincil olarak fayda sağlamayacak olsa bile hani daha e, iktisadi açıdan... ...daha marjinaliz olmuş alt sınıflar tarafından da benimsenmesinin en büyük nedeni... ...bu akması da damlar, trickle down yani bir, e, top, büyüdüğümüz zaman hepimiz bir derece ihya oluruz. Bize evet. de bunun faydaları gelir fikriyatı. Şimdi bunu aslında ne bileyim e, sosyal devletin belki sosyal refah devletinin... ...dünya üzerinde daha geçerli olduğu dönemde e, 45'ten 70'lerin ortasına kadar diyelim... ...böyle bir şey olduğunu söylemek mümkün bir derece. Ama işte bu da büyümenin kendisiyle değil... E, ...ekonominin ne tür kurumlarla ve ne tür ilişkilerle... ...düzenlendiğinin aslında bir getirisi. E, keza 80'lerden sonra... ...trickle down e, olmuyor da... ...inmiz rising growth yani sefilleşten büyüme e, e, evet. deniyor. Hatta e, işte 2000'lerin başında... E, Amerika'daki büyümenin jobless growth yani yer yaratmayan büyüme olduğuna dair de bir mutabakat var mesela iktisatçıların arasında. Yani büyüme gayet bir takım kesimleri ve genellikle zaten bir takım kesimleri sefil ederek büyüme oluyor. Bir şeylerin pahasına büyüme oluyor. Ama toplumun çok daha geniş bir kesimini sefilleştirerek ve, ve gelir dağılımı uçurumunu iyice kötüleştirerek büyüme olduğu ...son dönemlerin büyümesi birazcık öyle... ...yani Sosyal Refah Devleti'nin... ...o büyümenin paylaşımını... E, ...birazcık daha adaletli yapacak... ...kurumların ortadan kalkmasıyla... ...zaten e, mesele... ...şırından çıkıyor. İ i̇ki şeyi daha belki... E, ...geçerken... E, ...aydınlatmakta yarar var. Bir, gelir dağılımı bozuldukça... ...yüksek gelirli... ...kesimin... ...alt gelirli kesimler... ...belki bize saldırır diye... inanılmaz bir e, endişe ve terör korkusu içerisinde. Güvenlik evet, güvenlik devletine, özel güvenlik şirketlerine inanılmaz kaynaklar aktarılması söz konusu. Türkiye'de de bunun örneğini gördük. Son 15 yılın en hızlı büyüyen sektörü özel güvenlik sektörü. Dolayısıyla yani işte parayı daha fazla alanlar, servetleri daha hızla artanlar aynı zamanda bunları aman bir şey olur diye korumak konusunda da çok fazla endişeliler. İstanbul'da da görüyoruz, diğer kentlerde de görüyoruz. İşte güvenlik kameralı sitelerde yaşayanların sayısı artıyor. Buradan şuraya gelmek istiyorum. İkinci noktada e, büyüyoruz da mutluluğumuz artıyor mu? Yani bütün bu işleri yapıyoruz. Çok temel Eyvallah bir işte yani çevrenin de e, çok ciddi e, taribatını beraberinde getiriyoruz. Hani bütün bunlar değiyor mu? Almanya ee, mutlu mu mesela? Yani Yunanistan karşılaştırmasında hep <gülüyor> bir Almanya çıkıyor karşımıza. <gülüyor> Almanya'da insanlar mutlu mu? O yüzden mi pe pedik, pe da ortaya çıkıyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi işte burada böyle happiness mutluluk endeksleri var. Ee, işte anketlerle subjective sorular soruluyor. Tabii bu ne kadar yansıdır mutluluğu bunu tartışabiliriz ama en azından hiç yoktan yere bir veriyse bu. Bu endeksler 2. Dünya Savaşı'ndan beri artmamış. Artış göstermiyor. Halbuki yani gelir inanılmaz artmış Avrupa'da. Yani bütün bu patırtı gürültü, bütün bu kavga, çevreye verilen bütün bu maliyet neyin karşılığında yapılmış durumda i̇şte biraz da belki orada insanların yani kafasında çıkan görüntü işte biz bir şekilde daha zenginleştiğimize daha mutlu olacağız görüntüsü Hani belki tabii ki çok alt seviyelerde yaşayan alt seviye gelir seviyelerinde yaşayanlar için temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir gelir artışının önemi tartışılmaz ama belli bir seviyenin üzerindeki gelirin e, zamanında veblenin conspicuous consumption dediği e, nasıl çevireceğiz Öyle şatafatlı tüketim e, Onun önlüğü gösteriş için, tüketimi, tüketimi, evet. evet. Belirli bir sosyal statüne ve bunun tabii muazzam e, politik yansımaları Aynen. filan da üzerinde konuşmak lazım. Daha yeni bir haber okuduk işte, iki gün oluyor filan. Bu kok biraderler Amerika'nın ve Hı -hı. dünyanın en zengin insanı ikisini bir arada alırsak <gülüyor> en zengin insan oluyor bunlar. <gülüyor> Ve tamamen 890 milyon dolar ayırmışlar son seçimlerde <gülüyor> etkili ya, olmak evet, üzere. Evet. Bir milyar doları sadece bir seçimde mi birkaç adaya verecekler yani. Bir başka haber daha vardı araştırma da vardı Gallup'un yaptığı bir araştırma. Dünya geneline bakmışlar Afrika'nın yüzde yetmiş Asya'nın yüzde Bu çatışmaların devam ettiği bölgelerin hakim olduğu yerlerden bahsediyoruz. 2015 yılının 2014'te göre daha iyi geçeceğine inanıyorlarmış. Nijerya'da ankete katılanların %85'i bu Boko Haram'ın köyleri basıp 2000'ler 2000'ler insanları öldürdükleri yerden bahsediyoruz bu seferinde. 2015 yılının e, kendileri için daha iyi geçeceğine yüzde %85. En karamsar ülke ama Lübnan'mış. O da yüzde yirmi altı ile iki bin on beş yılının kendilerine için iyi geçmeyeceklerine inanıyorlarmış ki Ocak ayındaki ilk gelişmelerde bunun en e. belirgin habercisi galiba göstergesi. Ay canım ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> depresyona sokacağım biz buradan çıkarken. Ee, ya... Şey yani bir yandan evet yani büyümenin toplumsal bir şeyi olduğu yani ikna kabiliyeti olmasının ötesinde belki birazcık da pasivize edici bir e, şey de olduğu doğru yani bir, bir şey var. E, inanç var yani büyüme ve işlerin iyiye gideceğine dair ama işte büyümenin aslında bütün bu musibetleri başımıza getirdiği hem siyasi demin bahsettiğiniz gibi e, yani kanallarla bir şekilde... hem de yani çevre yıkımı evet, gezegen e, oldu. üzerinde o, olduğunu o konuda da müthiş bir rapor çıktı <gülüyor> yeni. yani son 60 yılda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte bütün bu büyümenin de gerçekleştiğini konuştuğumuz dönemde gezegenin neredeyse tamamen kırılma noktasına getirildi. Bütün canlılarıyla birlikte bitkiler ve bir şeyle işte sonda 70'ten bu yana 40 yıl içinde Omurgalıların %52'sinin yok olduğu gibi yani insanın telaffuz bile etmeye cesaret evet. edemeyeceği korkmuşluklar var yani. Bir de insanların adaptasyon kapasitesi çok yüksek tabii böyle inconvenient gerçek <gülüyor> gerçekleri görmezden gelip yani başka şeylere inanma şeyi yani insanların değil sadece grupların da yani şimdi... Neden mesela Afrika'dakiler hala 2015'in daha yani ya da evet. bir, yani bir takım felaketler yaşamış insanlar. Yani bunun çok daha farklı ölçeklerde, farklı şekillerde felaketler devamlı yaşanıyor yani evet. aslında. İnsanların, toplulukların adaptasyon kapasiteleri çok güçlü aslında. Yani bir şey bitiyor, başka bir şekilde yani bir şekilde hayatta kalınlıyor ve yani onun... yani adapt, o yüzden ayaklanılmıyor bence böyle bir yeni şey olaylar. çıktı yani. onu da ben bitireyim konuşuyoruz. <gülüyor> İnsanların beyninde bu söylediğin şey bengi niye ya, ya. neden bir şeyi kabul edemiyor insanlar? Adapt senin deyiminle adapte ama adamın şeyiyle de yani reddetme ee, şey iklimle ilgili hmm. mesela hmm. herhangi bir şeyi yok saymasının e, çok ilginç bir analizini yapmışım nörolojik olarak filan da Bunu bakalım evet, evet. <gülüyor> e, ben biraz kitaba döneceğim zaten çok az vaktimiz kaldı ama evet. belki iki hafta sonra devam edebiliriz devam edebiliriz tabi e, şimdi kitabı tekrar ben şey yapayım e, Dig wrote a vocabulary for a new era e, yani işte büyümeme ya da planlı ekonomik küçülme yeni bir çağ için bir dağcık gibi e, çevirebiliriz ismini rahatlıcıdan çıktı <gülüyor> 2014 yılının Kasım ayında Derleyicileri derleyici derece Camodali, Safedrico de Maria ve Yorgos Kallis bizim de arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da aynı zamanda yani beraber çalışmalarda da bulunduğumuz İspanya'da eee Üniversitesi'nde bir eee İkta Çevresel Bilimler ve Teknolojiler Enstitüsü diye çevirebiliriz <gülüyor> ...akademisyenler... ...şimdi kitabın... E, ...tam da böyle demin bahsettiğimiz... E, ...şeylere de dokunuyor... ...kitabın e, giriş kısmında... E, ...bahsettikleri şeylerden bir tanesi... ...tabii yani fikri e, tanıtıyorlar... ...ve bugün... E, ...büyümeme e, hareketi de diyebiliriz... ...yani hem akademik anlamda hem toplumsal... ...muhalefet anlamında büyümeme hareketi... ...nerede ve nereye... ...köklerini... E, ...köklerini nerede bulabiliriz gibi... ...bir girişten sonra... birazcık büyümeme literatürü üzerine e, büyümeme üzerine yazan çünkü böyle bir bütünlüklü yekpare bir büyümeme literatüründen bahsetmek de mümkün değil aslında. Çünkü büyümenin eleştirisinden gelen e, küçük güzel daha küçük güzeldir vari bir yerlerden gelen, e, felsefe tarafından gelen, iktisat tarafından gelen falan bir sürü aslında mu muhalif ses var ve büyümeyi sorgulayan. E, bu literatürü birazcık Ee, nasıl diyeyim derlemişler ya da literatürde ortaya çıkan e, bir takım temalardan bahsediyorlar giriş kısmında <gülüyor> e, büyümenin sınırları ilki e, ilk tema ve zaten hani bu programda da e, bol bol bahsettiğimiz bir sürü şey var e, yani hiçbirisi yeni değil o yüzden hepsini belki söylememek lazım ama bir şu var e, büyümenin e, Yani doğası gereği adaletli olmadığı çünkü büyümenin aslında bir yandan da demin e, konuştuklarımızla da ilgili doğanın ve özellikle kadınların ücretsiz emeğine e, çok temelden ücretsiz emeğini e, çok temelden sömürerek gerçekleştiği modern zamanlarda büyümenin e, fikri var. Şimdi bir bakım ekonomisi yani e, özellikle kadınların ya da ekseriyetle kadınların üzerinde olan ve çocukların, e, kadınların ve çocukların e, üzerinde olan bir e, bakım emeği ve bakım ekonomisi. Bunu hasta ve çocukların bakımından e, toplumsal hayatın yeniden üretilmesi, yani işte yemek hazırlanması, evin temizlenmesi gibi bütün bu e, aslında görünür olmayan, gayri safi milli hasıla, hasıla e, değerleriyle de ölçülmeyen ama çok ciddi değer yaratan, hepimizi yeniden üreten, hepimizin ...ertesi güne e, tekrar işe gidebilmemizi, okula gidebilmemizi, hayata <gülüyor> devam edebilmemizi sağlayan bir e, bakım sektörü var. E, ve bu e, bu sektörü tarihsel olarak da baktığımız zaman e, aslında ne bileyim... ...kapitalizmin krize girdiği zamanlarda, ekonominin krize girdiği zamanlarda, büyümenin yavaşladığı zamanlarda... ...bu sektörün böyle sıkıştırıldığını görüyoruz. Yani... E, Bir takım daha önceden mesela devletler ya da kamu tarafından verilen bakım hizmetlerinin özelleştirilmesi demek bu hizmetlerin de ekstra bir yük olarak aslında evet. bakım emekçilerinin üzerine gelmesi demek. Bu birinci boyut. İkincisi müşterekler yani doğanın yaptığı emeği de sömürüyor diyorum. Bunun biri boyutu mesela müşterekler yine sadece krize girdiği zaman değil ekonomi ama. Ee, bir birikim aracı olarak bir büyüme aracı olarak şimdi büyüme dediğimiz zaman ne bunun e, aslan payı yatırım yapılması şimdi istihdam yaratılması şu bu hep yatırım yapılmasına bağlı şeyler e, yatırımı kamu artık yapmıyor bu demek ki özel sektörün yatırım yapması ve Türkiye'de de gördüğünüz aslında özel sektör madene inşaata yatırım yapıyor bunlar da aslında çoğu zaman e, müştereklerle yani ortak zenginliklerimizin çitlenmesi ve de, el konulmasıyla e, beraber giden şeyler ki tarihsel olarak büyüme aslında bu yolla yani Marx'ın ilk e, ilkel birikim ilk birikim dediği primitiv ekümeşin dediği müştereklerin çitlenmesiyle beraber gidiyor yani e, ve o da bir sürü başka musibete yol açıyor tabii yani hani bunun e, detayını da tartışmak mümkün e, ikincisi e, bu büyümenin şeylerinde E, Fikret'in bahsettiği az önce yani büyümenin sınırlarından bahsederken kitabının giriş kısmında e, bu mutluluk endeksi ve e, işte gösteriş için e, şeyden bahsediyorlar Tüketim. tüketimden ve e, bu anlamda işte toplumsal e, sınırları büyümenin çünkü gösteriş için tüketime girdiğiniz zaman aslında büyümenin bir sınırı yok yani ben bu kadar tüketeceğim. sen benden birazcık daha fazla tüketmek isteyeceksin ben senden daha fazla tüketmek isteyeceğim yani bu anlamda bir ya, ee... evet orada çok enteresan ihtiyaç neye göre belirliyor belirleniyor ihtiyaç ee, işte Ömer Madra'nın son telefonu ne ondan daha iyisini alayım yani karşı tarafa bakarak ben kendi bir anlamda tırnak içinde mutluluğumu belirliyorum bu da Mengi'nin dediği gibi sonsuz bir, bir mutsuzluk sızı bize <gülüyor> <Getir, Yani>. Evet. <gülüyor> yani bitirirken şeyi de belki Siriza'nın bu son bugün açıklanan özelleştirmelerin üzerinde Duruyorum. de konuşabiliriz. Evet. De gelecek haftalarda da nasılsa çok güncel bir konu olacak yani. Peki. Ee, evet. Yani hem kitabı hem Evet de... tabi Tabi Yani bence de beraber zaten konuşulması lazım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Görüşmek, Görüşmek, üzere. Üzere. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Kulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.